hikayenin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Galip. Ben Beril. Bizler birinci sezonu bitirdikten sonra harika bir Çorlu seyahati yaptık. Çorlu, Namık Kemal Üniversitesi bilim kurgu ve fantastik kurgu topluluğunun davetlisi olarak bir korku söyleşisi gerçekleştirdik. Hem öğrenciler hem öğretmenler tarafından ilgi gördü. Bizler de gerçekten büyük keyif aldık. Tekrar teşekkür ederiz bizleri ağırladıkları için. Gelelim ikinci sezonumuzun ilk bölümüne. Bu hafta sizlerle son dönemin en popüler dizilerinden Penny Dreadful üzerinden hem diziyi irdelerken hem de Penny Dreadful'un ne olduğu, nasıl geliştiği, günümüzü nasıl etkilediğine dair bir program yapacağız. Olayın popüler kültürü nasıl şekillendirdiğini 1800'lerin ortasından günümüze kadar düzenli bir şekilde gelip ondan sonra da günümüzde yeniden böyle patlak verdiğini görüyoruz beraberce yaşıyoruz. Bu popülerliği biz de kendimizi durduramadık ve bu popüler dizi üzerinden konuyu konuşalım dedik. Penny Dreadful'dan bahsederken iki ayrı bölümde ele almamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Penny Dreadful'un bugün günümüzde iki tane manası, iki tane anlamı var. Birincisi 1800'lerdeki Penetradful öyküleri, kitapları ya da akımı. İkincisi de şu an ikinci sezonu yayınlanan Penetradful dizisi. Birazcık ilkinden bahsetmemiz gerekiyor çünkü bu zemin önemli. Ancak biz bu bölümde birazcık diziye ağırlık vermeyi planlıyoruz. Sadece bir zemin olması açısından Penetradful'dan şöyle bir bahsedelim. Genel olarak Pen'in gelmeden önce bu dehşet anlatılarının niye olmadık yerlerde ve çok düzenli görülen toplumlarda ortaya çıktığını bir düşünmemiz gerekiyor. Sokaklarda o kadar dehşet vahşet olmayan durumlarda bile çok çarpıcı öyküler, anlatılar yaşanabiliyor. Bunu dünya üzerindeki çok müreffeh ülkelerde iyi ve karanlık hikayelerin çıkmasıyla örnekleyebiliriz. Dehşet ve vahşet anlatıları başından beri aslında bir izah barındırıyor. İnsanın ya da insanların karşılaştıkları durumlara karşı, e, olgulara karşı, kavramlara karşı ürettikleri bir tür cevap aslında. Çok düzenli bir dünya üzerinde dinin tamamen sınırlarını, çerçevesini belirlediği, neyin günah, neyin doğru olduğu bilindiği bir dünyada ve herkesin de iyi davranmaya yönelik olduğu bir dünyada bile yaşanan kötü olayları aslında birazcık izah etme durumu gibi algılanabilir. Siz... E, çok ahlaklı bir toplumun içerisinde yaşarken aralarda bazı karanlık, kötü, artık vahşi cinayetlere ya da olgulara tek tük de olsa rastladığınızda bunu anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bizim toplumumuzun içerisinden nasıl bu insanlar çıktı diye düşünüyorsunuz. Ya da bu hayaller nasıl gerçekleşti ya da nasıl üretildi? Kimin aklına geldi bu? Bizim adetimizde, kültürümüzde, örfümüzde bunların hiçbiri yok Kaldı ki mutlu bir dünya falan diye. Ama bunların hepsi e, hikaye. Neden derseniz bu size din ya da devletin yani kurumların bir üst taktın size çizmiş olduğu bir çerçeve. Yani gerçek dünyada işler öyle yürümüyor. Gösterildiği kadar düzgün, düzenli bir şey olmuyor. Eğer olsaydı bugün gotik diye bahsettiğimiz artık dilimize pelesenk ettiğimiz akım direkt olarak ortaya çıkmazdı. Çünkü gotik tam da böyle bir ahlakçı dönem ve devrin, ahlakçı üst kurulların, ve üst sınıfların olduğu dönemde ortaya çıkan çarpık, seksi, aynı zamanda e, ahlaksız, aynı zamanda vahşi, şiddet dolu bir tür. Çoğu insan bunu bu şekilde kabul etmiyor. Gotik'in statik tanımlarını ele alıyorlar. Sadece 1800'lere götürüyorlar başka bir şey. Ama Gotik genelde bu şekilde bir dehşetle izah etme çabası gibi düşünülebilir korkunun içerisinde. Gotik'teki çarpıklığın özünü de, anlattığı yaratıkların korkuşluğunu da Orjinini, kökenine baktığınız zaman hep genelde dini görüyorsunuz. Ama size biraz dayatılan bir din, dayatılan bir düzen olduğunu görüyorsunuz. İnsanların hayalinde, aklında buna karşılık çarpık hayaller ortaya çıkıyor. İşte size devamlı cennet anlatılıp cennete yöneltmeye çalışırken bir yandan cehennemin öykülerini okumaya başlıyorsunuz. Bu söylediğin bende şunu düşündürdü. Gerçekten gotik toplumun maskesinin arkasındaki gerçek yüzünü göstermesi mi acaba? Bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum en azından. Dediğin çok doğru. İnsanlar bütün gün birileriyle konuşurken aynı tuvalet eğitiminden tutun. insanlarla tokalaşmaya kadar bir toplumsal eğitim alarak ve aldıkları bu eğitimi üstlerine giyerek dolaşıyorlar. İnsan içine çıkıyorlar ya da kendi hayatlarını yaşıyorlar. Ne zaman ki gece ışıklar kapatılıp yatağa yastığa başınıza koyduğunuz anda bambaşka bir adam ortaya çıkıyor. Hani o Jekyll Hyde'deki... Hayd ortaya çıkıyor ve size bir takım hayaller gösteriyor. İstediğiniz kadar zırhınız, istediğiniz kadar elbisiniz, istediğiniz kadar maskeniz olsun. O hayd'ı aslında kelimenin tam anlamıyla hayd edemiyorsunuz. O zaten patlak vererek ortaya çıkıyor ve hakkı olan yere de bir şekilde geliyor. Pen'in gelirsek. Pen'in full'lar diye bahsediyorum çünkü tek bir kitap ya da tek bir yazarın elinden çıkma bir şey değil. Bu çok ciddi birbirinden farklı yayın evinin, yazarın. Daha sonra e, insanların denemiş olduğu bir akım, bir furya. Penedretbulllar 1800'lerin başında özellikle ilk çeyreğinin hemen ardından ortaya çıkan bir tür. Ve Penedretbull'un ortaya çıkmasıyla alakalı birkaç tane edebiyat teorisyenleri ortaya bir teoriler koyuyorlar. Birincisi iletişimin ve haberleşme kanallarının ya da lojistik diyorlar ama yani bir ürünün bir yerden bir yere taşınma hızının artması. Bu ne demek? Genelde şehirlerde yüksek olan entelektüel birikim ve okuma yazma gibi bir kültürün taşla ya da neredeyse anında o zamana göre anında sayılabilecek hızlarla iletilebilmesi demek. Bu aynı zamanda bir entelektüel bir fikri bir iş olan kitapların, öykülerin, çizimlerin bir şekilde... Londra gibi ya da işte diğer büyük şehirler gibi yerlerin tekelinden çıkması demek oluyor. Taşraya da, dışarıya da, kırsala da direkt olarak bu eserler gitmeye ulaşmaya başlıyor. Ve işin bir sonraki aşamasında da zaten sanayileşen bir İngiltere'den bahsediyoruz ki... ...hatta galiba doyuma da ulaşmış bir İngiltere desek yanlış olmaz 1840'lar. Sanayi devriminin beraberinde getirmiş olduğu bir yoğun işçi durumu var. Büyük şehirlerde yerleşmiş olan. Bu insanlar sadece çalışmaya gelmiyorlar, beraberlerinde şehrin dokusunu değiştiriyorlar. Sadece yaşadıkları yer, takıldıkları barlar, biraneler gibi düşünmeyelim. Kültürünü de bir daha yeniden ele alıyorlar çünkü onlara göre kitaplar üretilmeye başlıyor. Ucuz, çokça üretilebilen, hızlıca dağıtılabilen kitaplar ve dönemin de gene gotik akımından ...beslenerek yani Monk'un işte keşişle e, Otranto şatosunun ilk benzerleri mesela ilk çıkan Penedrat ...ya da işte Varney serisi gibi vampir hikayeleri bir şekilde sulandırılmış demeyeyim ama hafifletilmiş versiyonları... ...biraz daha özet biraz daha bazı yerleri istismar haline almış versiyonları üretilmeye başlanıyor. Bu furya bir karşılık buluyor insanlarda bu çok yüksek arz edilen şey... İnsanlar çok beğenerek bu öyküleri okumaya başlıyorlar. Dönemin hikaye anlatıcılığında bir şekilde belirliyor. İlk başta herkes karşı çıkıyor tabii. Böyle rezil, ucuz eserler olmaz diye söylüyorlar. Şöyle bir toparlayalım. Evet. Yani Dreadfuls dediğimiz yayınlar her hafta yayınlanan, ucuz kağıtlara basılan, siyah-beyaz e, illüstrasyonları olan yayınlar. Şimdi bu yayınlar senin de e, söylediğin gibi yayıncılığın, Basımın daha doğrusu gelişmekte olduğu bir dönemde talep arttıkça daha ucuza, daha çok kişiye hitap eden yayınlar gerekti. Bunun üzerine de ortaya Penny Dreadfuls çıktı. Tabii Penny Dreadfuls olarak çıkmadı. Bunların ilk ismi Penny Bloods. Ki Penny Bloods Dreadfulslara nazaran daha kanlı, daha ahlaksız diyeyim içerik vardı ve ne kadar kanlı olursa ne kadar ahlaksız olursa o kadar iyiydi. Dönemin goru yani Aynen öyle. Hitap ettiği kısım ise şeyde çalışan yani işçi kesme, Yani bir peniye alabilecek durumu olan kişiler. Evet, mesela yani benzerlik çok net. O yüzden bunu işaret etmeden geçemedim. Günümüzdeki Türk korku filmleri gibi aslında bir yerde. Konuya yaklaşımı hitap ettiği kesim itibariyle de çok güzel tutuyor bence. İçerdiği konular ise sansasyonel olaylar, dedektif hikayeleri, suç hikayeleri ve doğaüstü hikayeler. Şeyde bahsetmiştik. Jack the Ripper'da bahsetmiştik 1880'lerde özellikle göç. Yani 1800'lü yıllarda olan göç zaten kültür farklılıklarını getirdi. Bu kültür farklılıkları sınıf farklılıklarını iyice belirledi. Yani sınırlarını belirledi. O zaman bir kitap mesela işte örnek vermişler Charles Dickens'tan bir şiling'e yani 12 peniye e, satılıyor. Tabii çalışan kısım bunu alamıyor. Alması mümkün değil. Ne oluyor? Çalışan kısım tabii okumaya yöneldikçe bu talebi e, karşılayabilmek için de bu yayınlar çıkıyor. Ama bir süre sonra bu gor ve hani ahlaksızlık birazcık daha hafifletilmeye e, eğilim gösteriyor. Bu, bu da zaten işte... 1836'dan 1850'ye kadar Penny Blast diye geçen yayınlar daha sonra Penny Dreadfuls olarak yayınlanmaya başlıyor. Bir de ahlaksızlık dediğimizde ben tam aç açmak istiyorum. Yani seks'ten bahsediyoruz değil mi? Yani Tabii, sadece o hırsızlık vesaire de çünkü çok ahlaklı şeyler değil ama esas hikayenin özünde cinselliği azaltıyorlar. O zamanın cinselliği de omuz başının görünmesi gibi başlatabilirsiniz. O bile ahlaksızlık olarak tanımlanıyor. O işte tam konuştuğumuz maske aslında tabii bir yandan da. O sosyal yapının maskesi. Aynen. Altından çıkan da onları çok korkutuyor ve belki de o yüzden azaltıyorlar. Yani görüntüdeki temiz toplumun aslında safrası ortaya çıkmaya başlıyor. Bravo. Tabii bu hani belli bir dönem çok popüler gidiyor olabilir. bu Nasıl derler yani Penny Blast açıklık ve sertlik. Ama bir süre sonra insanlar rahatsız olmaya başlıyor. Tabi bu biraz hafiflemeye başlıyor. 1850'den sonra Penny Dreadfuls olarak adlandırılan yayınlar daha gene aynı şeyler var. E, suçtur, korkunç hikayelerdir, e, doğa üstüdür. Fakat daha macera içerikli olarak e, yayınlanmaya başlıyor. Bu yayınlar Kimi 8 sayfa zaman zaman 16 sayfadır. yani öyle büyük bir şey gelmesin aklınıza böyle fasikül şeklinde e, yana, yayınlanan şeyler dediğimiz gibi siyah beyaz illüstrasyon içeriyor. Kimi zaman işte daha önce yazılmış hikayeleri alıyorlar onları bir özet şeklinde veriyorlar ya da tekrardan neredeyse yazıyorlar ya da o günkü olayları harmanlayarak tekrardan okuyucusuna sunulan yeni hikayeler. Ya bu bana çok matrak bir şey hatırlattı ama söylemeden geçemeyeceğim şeyi. Bu söylediklerin hep pornoyu hatırlattı ya. Açık ve net bir şekilde porno. Yani kendi mesela hikayesi olmayan porno gibi başladı. Sonra yavaştan hikayeli pornolar. Sonra mesela var olan popüler kültürden bir şeyler alıp Lord of the G-Strings falan gibi paralelleriyle işlenmesi falan. Sanki kültür bir yerlerde kendini yeniden kopyalıyor, yeniden canlandırıyor. Galiba insanın doğası bu. Yani yaklaşımsal o davranışsal şeyi, huyu Hani alışkanlıkları pek değişmiyor gibi. Benim aklıma da şey geldi. Normal günümüzde başımıza gelen ya da duyduğunuz tüler ürpertici bir olayı bir Penny görmeniz mümkün yani. Şimdi bunu slasher filmlerde de görmeniz mümkün. Zaten video piyasasının da belki atası bu. Çünkü sinemacılar hani Türkiye'deki seks filmlerini ya da şey bu istismar filmlerini ele al. Sinemacılar mesela ağır yeşil çamcılar hani onları yok sayarlar ya yani o dönem keşke olmasaydı falan derler ama hı hı. tam penidratlı onlar işte. Ve daha sonra da video piyasasına. Bir şey sormak istiyorum. O da şu yani şiddetin dozunun artması gerekirken insanların bundan sıkılıp yeni bir forma geçirmesi size de tuhaf gelmiyor mu? Ben onu şöyle yani şimdi şöyle bir baktığım zaman özellikle biliyorsunuz 1888'de Jack'in ortaya çıktığı dönem. Evet. Zaten Penny Dreadful'ların bitiş dönemi de bu döneme rast geliyor yani yavaş yavaş e, solup gitmeye başlıyor bitişinden bahsedeceğim zaten ama insanların belki de tamam kitaplardan okuyorsun veya işte fasiküllerden okuyorsun ama vahşeti hani canlı canlı yaşamak belki bunun üzerinde büyük etkisi olmuştur e, bir anlamda ahlakçı yayıncılar da ortaya çıkıyor ki e, Dreadful'ların sona ermesinin sebebi de bu ahlakçı yayıncılardan bir tanesidir mesela. Yani e, bana göre 1800'lerin sonlarında artık insanlar bu vahşetten bu nasıl anlatayım yani belki de bu safradan sıkıldılar. Belki de safrayı tamamen attılar o dönem için. Belki de artık hani görmek istemediler. Yani başka şeyler görmek istediler. Doydu doygunluk Doydu, ha, gelir ya. Yani. Evet ha. doyum noktasına ulaşmış evet. olabilir. Bir de dışarı çıkan şey aslında topluma rağmen dışarı çıktı. O bir kenarlardan sızdı taştı bir patladı. O bu kadar ahlakçılık bu kadar ahlak. Ama onlar hala onu kontrol etmeye çalışıyorlardı ve dediğin e, bayağı metodik bir şekilde kontrol etmiş de olabilirler yani. O sızan şeyi çünkü görmek istemiyor toplum, e, tırnak içinde evet. toplum. Yani düzeni ayarlayanlar, sistemi kontrol etme çabasındakiler aslında görmek istemiyorlar ve sürekli işte zaten bunların edebiyat yanı yoktu. Bu doğru olabilir olmayabilir ayrı bir tartışma konusu ama edebi değildi zaten alt kesim okurdu zaten. Hep sürekli bir kötüleme modu vardır. İşte bütün bunların sonucunda da zaten 1800'lerin sonlarında dreadfuls'lar da değişiyor. Ki nasıl değişiyor? İşte bu adventure yani macera, doğaüstü, işte doğa üstü, suç gibi konulardan bir süre sonra tamam evet hala suçtu vesaireydi bunları içeriyor ama daha hafifliyor. Bir süre sonra da Genç erkeklere yani dönemin daha böyle ergenlerine, ergenlerine hitap edecek bir hal alıyor. Tabii bu hale geldiği noktada da işte dediğim gibi ahlakçılar çıkıyor. Hatta bunlardan bir tanesi Alfred Hemsworth adında bir yayıncı. Diyor ki bunlar diyor genç erkekleri evlerden kaçıp yollara düşüp orada soygunculuk yapmaya işte yani suçlu olmaya itiyor. Bu yayınların suçudur bu kadar çok artmasının sebebi bunun karşılığında bir yayın çıkarmaya başlıyor ve yarım peniye çıkarıyor hı hı. The Half Penny Marvels yani yarım peniye e, mucizeler mi oluyor Marvels? Macera değilim ya Maceralar <gülüyor> 1893'te çıkmaya başladığından itibaren bunlar yüksek ahlak e, içeren, mesaj içeren e, macera e, hikayelere. bu Hani zannedersiniz ki bir şekilde Dreadful kendini hani devam ettirecektir diye ama işte e, doygunluk bu noktada ortaya çıkıyor. Ve The Half-Beni Marvels'la beraber yavaş yavaş ölüp sönüp gitmeye başlıyor ve ölüyor. Yani artık bitiyor. İşte e, ben ona tam katılmıyorum çünkü Penny Dreadful hadisesini öldürmeniz mümkün değil bu. ...hep tartıştığımız bir şey haline gelecek. Ben yayın açısından söylüyorum. Adı Penny Dreadful değil artık değil mi? Yani O akım bitiyor galiba. O dergi kapanıyor. O yayın türü bitiyor artık. Normal yayın türüne geçiyor o sonra. şey gibi o. Bir patlama oluyor aslında ve yayılıyor. Üstüne sıçrıyor da farkında değil. Biraz sonra zaten nasıl bugüne o hikmet hikayeleri yaşamadı... ...Penny Dreadful'lar... ...işte bugün 2014'te... ...birinci sezonu başladı ve gümbür gümbür geldi... Hatta Penny Dreadful, Penny Dreadful zamanında karşıt yayınlar yani karşıt demeyeyim daha doğrusu benzer yayınlar da var bir sürü ama hepsi eninde sonunda bu ismin altına düşüyor. Evet. Yani hepsi bu isimle anılıyor farklı isimleri dahi olsa yani bu bir tür haline alıyor aslında sonunda. Ve ismini kaybettikten sonra da aslında her yere yayılıyor Anlaşılan Ya o. Evet bu gerçekten şeye döndü termodinamiğin ikinci, ikinci kuralına geldi yani yoktan var vardan yok olamaz diye yok olamıyor çünkü. Penetrateful'un yaşadığı bir 60-70 senelik bir hayat var. Ortalama bir insan ömrü. Fakat viktoryen çağda bir 10 sene fazla yaşamış. Ortalama bir beyefendiden gibi düşünün. Şimdi doğduğu zaman çok sert. Herhangi bir şekilde kendini törpülememiş bir yayından bahsediyoruz. İlerlediğinde biraz daha istismar yayınlarına dönüyor. Bazı şeyler çok fazla, çok sert kullanıyor. Daha sonra da Geçti yerde insanlar hani bu ucuz yapılar, şeyler, kitaplar bunlar, kötü kitaplar çocuklara etkiliyor. Hem ne alacağız? Kötü edebiyat bu bilmem ne diye reddederlerken bir bakıyoruz ondan sonra Penedrathful. İsmen kaybolsa da cismen kaybolmuyor. Drakula'da Penedrathful var. Ötesi yok. Doktor Moron adasında Penedrathful var. Daha sonraki işte çekilen filmlerde Penedrathful var. Penedrathful 1800'lerin başında başladığı bu macerasında karşısına dikilen çok ahlaklı, çok böyle tavırlarıyla, başka göstermiş olduğu, anlatmış olduğu konularıyla çok beyefendi ya da hanımefendi görünen, şık görünen sanatı, edebiyatı aslında bayağı bir değiştiriyor. Hatta tabirimin kusuruna bakmayın, ırzına geçiyor, tecavüz ediyor. 1800'lerin sonunda karşı yayınlarla, başka hareketle, belki insanların artık Penedretful yayınlarına, öykülerine doyması nedeniyle, Gücünü kaybedip ömrünü tamamladığında ya da biz öyle düşündüğümüzde aslında şunu görmüş oluyoruz. Bu ilk başta 1800'lerdeki karşısında görünen o ahlaklı sanat artık Penny Dreadful'un çocuğunu taşıyan bir sanat haline geliyor. Hemen o yüzyıl daha bitmeden ortaya çıkan korku eserlerine baktığınızda daha evvelki hikmet hikayelerini ondan sonra bu didaktik öğretici hikayelerin yerini Şiddet, korku, vahşet hikayelerini terk ettiğini görüyoruz. Ve içinde eğer bir şiddet sahnesi geçecekse Penedretful ayarında olmaya başladığını görüyoruz romanlarda. Bu ne demek? Penedretful aslında yok olmuyor. Aksine bir miras bırakıyor. Çocuklar yapıyor. Ee, bu nedenle Penedretful'un öldüğünü düşünmemiz aslında yanlış. Bir yandan da şunu da söylemek doğru olur. Bugün edebiyatta fantastik bilim kurgu ve korkuya yönelik olarak genel şöyle bir yaklaşım var. Ucuz alt edebiyat gibi insanlar düşünüyorlar. Bugün birazcık bu etki ya da bu e, intiba azalmış olsa da son 100 yıldır devam eden bir şey bu. Genel yani bir romantik bir hikaye yazıyorsanız, bir otobiyografik hikaye yazıyorsanız bunun daha yüksek bir edebiyat olduğunu insanlar düşünüyorlar. Böyle bir algı vardı. Bunun sebebi penedretful aslında. Penedretful ve penedretful'un aslında bir peniye satılmış olması. Evet. Aynı şekilde Dim Novel yani 10 paralık kitaplar da aynı etkiyi yapıyor. Aslında ekonomik bir karşılığı var ve bu ekonomik karşılığın bizdeki birebir kültüre dile yansıyan bir sonucu. Şöyle düşünelim pahalıya satılan edebiyat diye bir şey var. Bir de ucuz edebiyat dedikleri şey bu pulp edebiyat olarak tabir edilen şey aslında daha böyle aşağı seviye bir edebiyat değil ki o tartışılır. Daha hafif anlattığı için belki öyle düşünülüyor. Aslına bakarsanız sadece ucuz az paraya satın alınan edebi öyküler gibi. Bugünkü öykü için öykü dergilerinin, özellikle korku bilim kurgu dergilerinin dergiciliğinin öncülüğünde, bana sorarsanız, penedretfullar yapıyor. Uygun fiyata çok fazla öykü, çok genç insanlar başta olmak üzere yönelerek. Bu nedenle de şeyin etkisini görüyoruz. Yani penedretful aslında düşündüğünüz kadar hafif senecek ya da hemen hızlıca geçilecek bir şey değil. Belki ileride tamamen bir program yapacağız Evet, gelelim. Penny Dreadful 2014 dizimize. Gelelim Timothy Dalton'a. Gelelim Green'e Gelelim Josh Hartnett'e. Josh Hartnett'e. Evet. Öncelikle e, tabii bu dizi hakkında konuşmaya başlamadan evvel e, bir uyarı verelim. E, bundan sonra konuşacaklarımız e, büyük bir e, spoiler içermektedir. Eğer daha henüz diziyi seyretmediyseniz diziyi seyretmeyi düşünüyorsanız bu konuda aklınızda olsun. Dizinin ilk bölümü Karakterleri tanıyarak başlıyoruz. Aslında hikaye de başlıyor. Ama e, öncelikle karakterleri tanıyoruz. Bunlardan ilki Vanessa Ives. Vanessa Ives daha sonra yani dizinin diğer daha sonra bölümlerinde daha iyi anlayacağımız şekilde bir kart okuyucusu olarak görüyoruz ilk önce. Esrarengiz bir kadın. Falcı tarot anlamında. Tabii tabii. Kart okuyucusu. Clairvoyant... Mı deniliyor kağıtlardan <gülüyor> okuyorsa falcı daha doğru sanki yani. tarot okuduğu için aslında biliyorsunuz ha, tarot tarotun da olur. bir şeyi vardır ee, tarot tam olarak sorunuzu yanıtlamaz ee, yani ikili üçlü cevap verir size olasılıkları söyler ee, derler yani genelde tarotun şeyi budur ee, ve Vanessa'nın tarot baktığını görüyoruz yani meseleye ruhçulukla girdik Evet, meseleye ruhçulukla e, giriyoruz. Sör Malkum'u tanıyoruz. Sör Malkum Kaşifler Kulübü'nün bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz İngiliz beyefendisi zamanının büyük bir çoğunluğunu Afrika'da gezilere gidip gelerek geçirmiş. Oranın kültürü hakkında epey bilgisi olan, dilini bilen, sürekli bir şeylerin peşinde olan kaşif tiplemesinin çok iyi yansıtıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Kyaşiflerin hep şeyi vardır. Yaşlansalar da hep dönmek isterler oraya. oraya. Bunu da çok güzel yansıtmış karakter. Aynı zamanda avcı da. Onu da belirtmek evet. lazım. Evet. Çünkü Pendraddful'da önemli bir yeri var avcılığın. Ethan Chantler'ı tanıyoruz. Kendisi Amerika'dan gelmiş bir atıcı mı diyelim. Hı hı, atıcı. Evet, yer. Buffalo Bill'in e, sir sirk tarzında bir yerde tabancayla yani nişancı e, olarak işte kızıl derili vuran kahraman rolü oynayan e, kızıl Kızılderil, kızıl derileri Amerikalıların nasıl da güzel katledildiğini teatral bir şekilde anlatan bir gösterinin parçası. Performans atıcısı diyebiliriz ona. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü ya performans sanat işi var orada çünkü şeyci değil adam. Evet. Aktör yani. <gülüyor> aslında ilk önce aktörmüş gibi düşünüyoruz aslında aktör değil. Yani daha sonra anlıyoruz ki Amerika'dan bir iş yüzünden ayrılmak zorunda kalmış ailesinde ve geçmişinde reddederek İngiltere'ye gelmiş. Bir şeylerden kaçıyor olduğunu anlıyoruz. O da şöyle bir bakacak olursak aslında bütün karakterlerin arkasında bir esrar bir gizem perdesi var. Evet tümü hep iki tane yüzü olan tipler aslında karakterler. Aynen öyle. En az iki. Mi? En az iki. <gülüyor> en az iki daha sonra bilmiyorum kaç tane çıkar. <gülüyor> Victor Frankenstein'la tanışıyoruz. E, Merişeli'nin karakter, karakteri. Burada genç bir doktor olarak görüyoruz kendisine Ve e, aynı anlatıldığı üzere e, tekrar yaşama döndürme üzerine çalışıyor. Fakat ilerleyen vakitte göreceğiz ki e, yeni tanıştığımız işte İlk bölümlerde canlandırdığı e, yaratık aslında ilk yaratığı değil. Daha hani geliştirmiş şekilde görüyoruz tekniğini. Evet. Frankenstein'ın da sırları var. Evet. Birinci bölümde e, tanıştığımız kişiler hemen hemen bunlar. Burada şey duygusu var yani açık bir şekilde League of Extraordinary Gentlemen havasında korkunun canavarları, korkunun Yaratıkları bir araya toplanmış bir maceraya atılacaklar. Bir terapi partisi gibi aslına bakarsan. Güzel. Tabii zaten biliyorsunuz bölüm e, Venesan'ın gidip çantaları bulması ve ona ihtiyaçları olduğunu söylemesiyle e, başlıyor. Hatta diyor ki göreceğin hiçbir şeye şaşırma hiçbir şekilde tereddüt etme diyor Sir Malcolm hı hı. girdikleri yerde. E, tabii şaşırmaması mümkün değil ama onun şaşırmasının da tabii daha sonra size sürpriz oluyor bir e, rol olabileceğini düşünüyorsunuz çünkü daha sonra anlıyorsunuz ki aslında hani doğa üstüne karşı hiç de şaşıracak bir adam değil Chandler evet. çünkü kendisi zaten doğa üstü bir sır saklıyor Chandler'da doğa lafını bir ayrıca bir parantez içerisine almak lazım Chandler'ın oynayan Josh Hartnett'in tipinden de anlaşılacağı gibi bir Amerikalı ama tam bir Amerikalı olduğunda belirtmek lazım. Orada kızılderili Amerikan yerlisi şeyleri de var, çizgileri de var yüzünde. Hatta Amerikan ordusuyla beraber galiba katılmış olduğu şeyler var. Belki kızılderililere karşı bir görev ya da bir katliama katışma gibi durumu var. Orada da kendi genine ya da kendi mirasını, kendi atalarından gelen. Kendi soyuna karşı işlediği bir suç gibi düşünüyor. Ama Chandler'ın olayı da hani birazdan bunları yaratıklarla işleştirmeye başlayacağız. Hangi edebiyat eserinde bununla karşılaştık gibi. Orada birazcık doğa tarafı da var. O birazcık da galiba böyle hani Vendigo gibi bir şey. Kızılder, şeyin Amerika'nın doğa yaratığı, doğa üstü canavarı gibi bir havası var onun. Tabii şeyi de kaçırmamak gerekiyor. Chandler bir yandan da aslında bir katman değil birkaç katman boyunca görüyoruz ki... Göründüğü gibi değil ama bir de görünmek istediği gibi de değil. Yani o dediğin tam Amerikalı e, lafını ben yani şimdi o dediğin senin doğru onu biraz daha bir kenar çekiyorum. O dönemki İngiliz'in gözünden de tam Amerikalı gibi görünüyor. Yani köylü aşağılık vesaire görünüyor ama o bir maske. Aslında o yani üçüncü bir katman neyle karşılaşsa şaşırıyor gibi yapıyor ama şaşırmıyor. Ne, ne duyarsa mesela aslında tanıyor ama bilmiyormuş gibi yapıyor. Vesaire gibi de bir yanı var. Yani aslında göründüğü kadar bilgisiz, görgüsüz de değil. Ama o Amerikalı rolünü de oynuyor İngilizlerin önünde. Onun tam tersi olarak da Sir Malcolm çok şeyi biliyormuş ve çok şeyi gözlemliyormuş gibi görünüyor. Ama aslında birçok şeyi de gözden kaçırdığını fark edebiliyorsunuz. İşte o da onun İngilizliği. Evet o da onun İngilizliği evet. Dediğimiz gibi işte bu e, size ihtiyacımız var deyip bir e, dene giriyorlar. Den dediğimiz yerde böyle inine in, giriyorlar. Inle inle giriyorlar. Inle inle giriyorlar. Bunun sebebi de bu bölümde anlıyoruz ki Sir Malcolm kızı Mina'yı arıyor. Mina tabi Drakula'dakinden biraz farklı olarak Mina zamanında biriyle nişanlanmış, olmamış. Daha sonra işte Jonathan Harker'la... E, nişanlanıyor. Evleneceklerken tam bu sırada yabancı bir beyefendiyle içli dışlı olmaya başlıyor ve bu içlilik dışlılıkla beraber ortadan kayboluyor. Yani kaçırılıyor. <gülüyor> Bunu anlıyoruz. Tabi burada da hemen Mina Harker karakterinin şeyini almış oluyoruz. İpucunu almış oluyoruz. Özünde dizide demin dediğimiz gibi bu extraordinary atıfında o yüzden yaptım çizgi romana Bizler Gotik'in, Korku'nun neredeyse bütün yaratıkları, hikayelerine dokunan bir maceranın içine giriyoruz Penny Dreadful dizisinde. Ve o yüzden de sürekli dizi hem hikayeleri hem karakterleri atıflar yaparak ilerliyor. Mina Harkır dediğimizde hemen Drakula'daki Mina Harkır'la bağlıyoruz. Ki zaten tabi çok yakın bağlı. Frankenstein adıyla sanıyla aynı şekilde orada. Ethan Chandler'ın çok kısa süre sonra kurt adam ilişkisini fark ediyoruz. Ruhçuluğun, cadıların, vahşi ruhların, egzorsizmin, musallatın karşılığı da Vanessa Hives'da vücut buluyor gibi. Bu atıflardan oluşan aslında bunları birleştiren bir dizi. Evet, Dorian Gray var mesela. Evet. Ee, ne yaptı belli olmayan, kendi başına belki hani spin-off tarifi bir edilen, kendine ait bir dizisi bile çekilebilecek. Baya hem böyle hedonik hem bohem... Bir yaşam tarzını da devam ettiren genç bir ölümsüz gibi e, takılıyor. Ve bu adamların hepsi ayrı romanların, ayrı büyük romanların kahramanı oldukları halde aynı düzlemde bulunmaları bile heyecan verici. Zaten evet. ilk sezonda peşinden düştükleri şey de Drakula. Evet aracılar. yani ulaşamayacakları ama. Yani, ulaş, evet, yani zaten görmüyorsunuz. Ya bütün Tabii. şeyde bekliyorsunuz böyle hadi çıktı çıkıyor çıktı çıkıyor çıktı çıkıyor ama yok yani peşine, o, düşükleri, peşine düşükleri, yok peşine düştüler o ama oldu. Şimdi zaten e, dizideki değişimi değişime şaşıracaksınız ya yani şaşırıyorsunuz da e, çünkü ilk bölümde şeyden bahsediliyor işte mesela Demimont'tan bahsediliyor e, dünyanın e, yani dünya üzerinde gölgeler arasında bir başka dünya olduğuna ait bir atıf bu. Yani kötülükleri barındıran, doğa üstünü barındıran işte bir, bir, bir takım e, anlayamayacağız şeylerin döndüğü hı hı. bir dünyadan bahsediyor. Çünkü yaratıklarla karşılaştıkları zaman Demimond'da olmuş oluyorlar. Demimond'un orada dizinin bahsettiği şey tam olarak Berlin dediği başka ikincil hayatlar. Yani suyun yüzeyine vurmamış yaşantılar, dışarıdan görülemeyen yaşantılar yaşamak gibi bir açıklaması var ki dizi e, bu kavram üzerinden ilerliyor ama Demimond'u da dönemin İngilteresinde daha savruk, böyle birazcık daha hovarda bir yaşantı ya verilen isim olduğunu da aklımızda tutalım. Yani genelde miras yetilerin falan hani Türkiye'deki paşa çocuklarını düşünün Osmanlı'daki. Öyle onların takip ettiği bir yaşam tarzı olarak geçtiğini de kabul edelim. Fakat şey var. Yani Var olduğu dünyayı kabul etmeyen diye Demi Montu izah etmiş mesela Wikipedia ile Webster. Ama bizdekinde dizinin yaklaşımı da bir dünya var. Ama kişiler yaşantılarıyla, varoluşlarıyla zaten o dünyada var olamazlar. O reddetmek zorundalar gibi başka bir dünyada yaşıyorlar ikinci hayatlarını gibi bir açıklaması var. Ben öyle anladım. Ama bir de dizinin ilerleyen vakitlerinde özellikle Sir Malcolm'ın Vanessa etki altındayken Mina'ya ulaş sen zaten artık oradasın Demimont'tasın hmm. e, demesi de aynı zamanda bu dünyanın yani gerçek dünyanın haricinde bir de doğaüstü dünya e, anlamında olduğunu da söylüyor. Evet zaten hatırlarsak dizin içinde e, Sir Malcolm'ın özellikle Frankenstein'la Victor Frankenstein'la ilişkisinin çok iyi olmasının sebeplerinden biri Victor, Frank, Victor Frankenstein'ı bir e, Aynı anda hem doğa üstünü hem de bilimi aynı anda kabul edebilen bir doktor olarak gördüğü için bu yaşanıyor. Onu öyle tanımlıyor zaten. Siz bunları kaldırabileceğiniz için ben sizinle çalışıyorum, sizi arıyorum, sizinle birlikte maceraya atılıyorum diyor. Evet, ama Viktor Frankenstein'in ben en sevdiğim tarafı mesela ustanmaz bir bilim adamı olması. Yani o genç yaşında kibirli bir şekilde bilimin en üstü olduğu ve başka olayların yaşanamayacağ yaşanamayacağını... ...düşünme gibi bir havası var. Çünkü arada ruhçuluk... ...ya da işte medyumluk vesaire dediğiniz anda... ...bir dudak büküyor yani. Yok artık ya falan diyor. Ama bir yandan kendi başına gelen şeyler itibariyle de... ...adam tam bu doğa üstünün ortasına düştüğü için... ...kendine canavarı var, kaliban var mesela ortada dolaşan. Bence daha çok Viktor... ...hani ona dudak bükmek yerine... ...ona bilimsel bir bakış açısıyla... ...yanaşmaya çalışıyor. Yani Hı? dudak bükmüyor. Evet olabilir böyle bir şey ama... Bunun bir bilimsel açıklaması vardır hı hı. tadında. Zaten Galib'in dediği tamamen e, görsel bir şey söyledi. Aslında hı. çok net bir şey söyledi. Arkada öyle bir şeyler olduğumu sürekli arkada bakıyorsunuz. Dudağını birebir büküyor yani o o hareket. Açık ve net zaten ama tam da o amaçla büküyor. Arkasında sürekli bilimsel açıklamayı arıyor. Ya çünkü adamlar diyorlar ki bilmem ne kutsal kitaplardan gelen bilgi ondan sonra eski yazıtlardan şu geldi. Şöyle bir şeytan varmış bilmem ne dedikleri anda Viktor Frankreich'ten de o tikin geldiğini görüyorsunuz. Tık atıyor böyle diyor ki ya yok artık falan diyor kesin vardır bunun bir şeyi falan. E, o, yüz, o yüzden de güzel bir kontrast oluşturuyor. Viktoro, çelimsiz haliyle, pörtlek gözleriyle, birazcık da duygusuz durmasıyla galiba en sağlam karakter, en sıkı karakterlerden bir tanesi. Şimdi mesela Demi Mond'un yanı sıra şeyden bahsediyor. İlk daha ilk giriş bölümünde zaten Mısır'dan, antik Mısır'dan giriyoruz olaya. Yani bütün bu yaratıkların şeyini kaynağını antik Mısır'a bağlıyor. Vampirlerin yani. Vampirlerin evet. Ee, aynı zamanda ruhların da. Ayrıca Beril Tetik Hanım e, hayatta hiç sevmez antik Mısır ve onun gizemlerini. O nedenle de direkt bağlamış. Tabii milleti yani doğru zannedecek. <gülüyor> tam, tersi. yani, tam tersidir aslında. Mısırlı e, kan lanetinden bahsediyor. Ölüler kitabından bahsediyor. Zaten ilk yaratığı öldürdüklerinde ve derisini açtıklarında ki bunu yapan Viktor zaten hiç korkmadan etmeden bakayım şurada ne varmış diye deriyi ikiye ayırıyor ve hiyeroglifler ortaya çıkıyor. Bunu işte e, tercüme etmek için götürdüklerinde yani fotoğraflarını götürdüklerinde diyelim çünkü cesedi gösteriyorlar tabii, <gülüyor> doğal olarak hemen buna bağlanıyor yani antik Mısır'a antik Mısır'daki Ölüler Kitabına kan büyüsüne. büyüsüne orada yalnız benim mesela çok hoşuma giden bir şey vardı ceset yiyen böcekler cesedin böceklerle temizlenmesi yani bir şekilde günümüzün bu CSI ta tadında şeyini oraya koyu vermişler hemen işte bir kafatasının üzerinde böcekler geziniyor Vanessa soruyor bunlar nedir diye Ondan sonra şimdi böceğin adını hatırlayamıyorum. Nereden geliyordu? Şimdi egzotik bir şey bekliyoruz tabii. İşte Suffolk'tan geliyordu deyince hmm. pek de egzotik değilmiş diye bir şey var orada. Victor orada ilk otopsi işine başladığı zaman bir hesap kitap yaptığını düşündüm mesela. Oradan da bir ufaktan güldüm şimdi. Yanından ayrılıyorlar ya. İşte vampirin bacağını kapıp götürür mü Victor Frankenstein'i işte. yani kendi deneylerinde kullanmak üzere? Düşünsene bir adam daha yapıyor bu sefer ona vampir kafası takıyor falan gibi. O adamı bırakmayacaksın o cesetle yan yana falan diye düşündüm ama bir şey de yapmadım. Daha sonra ilerleyen bölümlerde aslında kimseyi Victor'la yan yana bırakmamak gerektiğini de anlayamıyorsun. <gülüyor> Fakat ikinci bölümde farklı bir boyuta geçiyoruz bana göre. Zaten dizi bir anda aslında Vanessa Ives şova doğru Evrilmeye başlıyor. Evet. Birinci bölümün sonunda zaten Victor'un daha sonra öğreneceğimiz üzere ikinci yaratığını canlandırmasıyla video. İkinci bölüm bunun adlandırılmasıyla başlıyor diyelim. Proteus olarak adlandırıyor. Onu da nasıl kitaptan seçtirerek Proteus? Bir tane deniz tanrısı Yunan deniz tanrısı Shakespeare'in oyunun isim seçmek için de Shakespeare'in kitaplarını kullanıyor. Bir Shakespeare kitabından. Parmağını rastgele bir yere koyarak isim seçiyorlar. Evet. Bu arada bu bölümde çok güzel bir şeyden bahsediyor. Brona ile tanışması esnasındaydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Insanlar, makinaların insanların yerini almaya başladığından bahsediliyor. Yani bu dönem bu sözde aslında çok güzel özetlenmiş şey olarak. Doğru çünkü değiştiriyorlar. Buharlı makinaları orada fabrikalarda ondan sonra e, lojistikte taşımada. Hatta iletişimde de telgraf vesaireyle de e, yeri almaya başlıyor ama onlarınki daha bizimkine nazaran hani Terminator ve Skynet'i düşündüğü de arkayık böyle. Baya ilkel bir korku. Yani herkesi e, buharlı makineler gelecek zannediyorlar. internet yok falan. Evet ama şey e, çok doğru bizim e, daha birinci sezonun sonunda konuştuğumuz İngiltere'yi işte şekillendiren sebeplerden biri de bu. Belki o bölümde açıkça biz onu konuşamamıştık. Dizide Brona karakteri bir hayat kadını ve işsiz kalmasının sebebi olarak bu makineleri açıklıyor, gösteriyor. Çünkü makineler onların yapabileceğinden daha hızlı ve daha verimli iş yaptığı için insanlarla yer değiştiriyor. Ve işsiz kalan kadınlar da zaten belirli bir eğitim düzeyde olmadığı için fahişelik yapmak zorunda kalıyorlar. Bu tarihi bir gerçek bu arada. 2008 krizinden sonra Amerika'da böyle bir şey hatta araştırmalara da konu oldu. ...2-3 seneliğine porno yıldızlığı yapan... ...ve daha sonra da ortadan kaybolan... E, ...genç kadınlar, genç insanlar var. Evet, bir de ben dizinin içinde biraz genel... ...yayıyorum. Sen düzenli gidiyorsun. Beril ama Ben sağa sola saldırarak gidiyorum. Zihnim de öyle çalışıyor çünkü. Demin Viktor Frankenstein'ın... ...yaratığına isim verme meselesini söyledik. Bu ikinci yaratığı olduğunu... ...dizinin içinde öğreniyoruz ve ona isim verişini... ...seyrediyoruz. Yani birebir... ...bir yaratığı canlandırıyor... Ve sonra isim veriyor. Dizinin içinde ilerlediğimizde Vanessa ve Sir Malcolm'un geçmişlerine gittiğimizde Vanessa ve Sir, Sir Malcolm'un çocuklarının ölü hayvanları doldurarak eğlendiklerini görüyoruz aslında. Öyle bir taksidermist, birer taksidermist olduklarını, taksidermi yaptıklarını görüyoruz. Bir soylu ya da bir ne bileyim yüksek seviyedeki bir ailenin uğraştığı yüksek sanatlardan bir tanesi o yani. Kanuni'nin kuyumculuğunu düşünün bir zanaat olarak öğrenmiş. Taksidermiyi de öyle yaklaşıyorlar o dönemde. Ki zaten baba avcı olduğu için ellerinde de güzel egzotik malzemeler de olabiliyor. Evet. Uysal yerel malzemeler olduğu gibi. Burada önemli nokta şu ki Frankenstein isim veriyor canlandırdığı yaratığa. Bundan yıllar önce Vanessa Hayes'ın da öyle bir inancı var ki... ...bir yaptıkları o, doldurdukları hayvanın canlı görünebilmesi için ona isim vermek gerekir. Bu benzerlikler yani aslında onlar da bir şeyleri canlandırmaya çalışıyor. Tabii Vanessa'nın gittiği en uç nokta o e, yaratığın gözlerini yaparken canlı görünmesi için e, camların arkasına ayna koymak oluyor. Burada iki tane yerde gireceğim. Birincisi e, yaratılana isim vermek hadisesi. Antik Mısır'dan, Antik Sümer'den itibaren gördüğümüz bir şey. Bizim kutsal kitaplarımıza da hani e, çamurdan Adem'i yaratıp ona... Ruh nefes üfledi derler ya o ritüel aslında bir isim koyma gibi bir şey, kula ezan okumak vesaire gibi vaftiz edilmek gibi bir şey. Aynı zamanda Tom Harris'in kitabından uyarlanan Manhunter filmi 80'lerdeki e, orada da şey vardı gözlerine öldüklerin kurbanlarının katil şey koyuyordu ayna koyuyordu mesela e, çok daha bir derinlik ve bir canlılıkta katıyordu. Herhalde bu 1800'lerde anlatılan hikayelerde geçmiyordur ama e, Penitential'da modern bir eser zaten. Tabii yani bunu uyandırması çok doğal göze konulan ayna diyoruz. Tabii birinde e, benim hatırladığım psikolojik bir şey vardı. Yani onlara baktığında öldürdüğü adamlara baktığında kendini görüyordu aynadan. Onun kendini görmesi de önemliydi. E, şeydeki biraz daha hayvanların gözünde camın arkasına ayna koyması parlaklığı sağlamasını gözün daha canlı görünmesini, hayvanın canlı görünmesini sağlamak amacıyla yapılıyor. bir şey daha var. Mesela e, ikinci bölümde şöyle bir anekdot daha var. Mısır inancına göre ölüm sonrası hayat değil sonsuz hayat deniliyor. Yani burada biraz vampirizm yani vampirizme e, ve işte sonsuz hayata bir atıf var. Yani oradan oraya bağlıyor. E, Mısır e, antik Mısır'ı oraya bağladı burada. Bu bölümde mesela Ronan'ın Dorian ile tanışmasını görüyoruz. Dorian Gray ortaya çıkıyor. Ben zaten ilk çı çıktı zaten ben de Ha dedim. Dorian Gray. <gülüyor> Ondan sonra. Burada onların bir e, etkileşimi var. Fakat burada benim dikkatimi çeker. Dizinin içinde makinalardan ve makinaların insanların yerini almasından ve endüstrinin gelişmesinden işte yeni yeni makinalar çıkmasından bahsederken e, mesela bir sahnenin sonunda Edison'un fonografı. Evet fonografını Gösteriyor yani bariz bir şekilde gösteriyor yani dönemi belirten anekdotlar çok güzel yerleştirilmiş dizinin. Evet içinde. fotoğraf makinesi orada fonograf öbür köşede sürekli bu mekanik aletler bir yerlerde. Bu arada cinayetler işleniyor cinayetler şöyle ki vahşi cinayetler işleniyor işte organlar kayıp her bir aile öldürülüyor. Ailenin işte paramparça olmuş hali gösteriliyor. Orada hemen anekdot geçiyor. İşte Jack geri mi döndü? Çünkü 1890'lar... ...91 mi ne zaten evet. galiba? Evet. Dizinin başlangıç noktası. Biliyorsunuz zaten 1888'de Jack the Reaper. O yüzden geri mi döndü diye bir söylenti var. Hı hı. Burada... Chandler'ı görüyorsunuz zaten Chandler'la o cinayetleri yavaştan or orada şey yapmaya başlıyorsunuz yani bir evet. e bağlantılamaya başlıyorsunuz. Mesela benim ilk orada aklıma geldi Werewolf konusu ve daha sonra da zaten haklı çıktım kendimce. Hmm. Chandler'da zaten sürekli cinayetlerin işlediği yere geri dönen katil gibi o cinayetlerin işlendiği yerde e onu bir arada görüyoruz. Zaten e bu bölümde bu soru var hani Jack geri dönecek geri mi döndü sorusu var. Ama şöyle de bir şey var yani o sadece e, hayat kadınlarını öldürüyordu diye bir şey de var anekdot da var yani hmm. o, o açıdan da çok güzel harmanlamışlar hani çünkü bir, o, o sırada bir de biliyorsun şey var ya bir başka seri cinayet daha var şey kolsuz kol, evet torso killer torso killer hmm. şey, beden beden katili e, hemen ardından Vanessa bu sefer e, sormak için bir e, partiye gidiyorlar bu yazıtları. Tercüme eden profesörün partisine gelin diyor orada diyor konuşalım. Bu bir medium partisi, medyum seansı partisi. Evet ruh çağırma seansıyla süslenen partilerden işte o dönem yükselen ruhçuluğun bariz bir şekilde sunulduğu bir ortam. Burada zaten oturuyorlar böyle bir yuvarlak masalın başına. İşte Vanessa Dor Dorian'la tanışıyor bu partide. İşte Madam Kali denilen bir spritüalist. Evet bu arada Madam Kali olması da bizim böyle işte vampir kovalanan bir yerde Madam Kali ismi Tanrıça Kali'den biz daha önce vampirlerdeyken bahsetmiştik. Yani o kadar iç içe geçmiş ki isimler, yaratıklar birbirleriyle atıftan geçilmeyen bir dizi aslında. Sonuç olarak bu bölümden sonra zaten dizinin seyri değişiyor. Nasıl değişiyor? Vanessa bir anda seansın ortasında ele geçiriliyor. Ele geçilir, geçilmez. Bu da mesela bir söz var, işte Amunetten bahsediyorlar ya. Amunet mi diyor? Ben ondan daha yaşlıyım diyor. İçindeki her neyse ve ondan daha yaşlı bir şey. Daha ve background'da anlatılıyor. işte Mısır tanrıçası Amunet aslında Amunra'nın eşidir ama her daim ayrılı dururlar çünkü eğer bir araya gelecek olurlarsa ışık söner ve karanlık dönem başlar gibi bir. E, curse veya işte kehanet var. Şeyi buraya bağlıyorlar yani direkt olarak. Bu işte doğaüstü şeylerin artması vesaire İçisinin seyri tamamen değişiyor ve iş position'a dönmeye başlıyor. Evet bir musallat e, yoğunluğu başlıyor. Vanessa Ives üzerinden olaylar daha yoğun bir şekilde gelişiyor. Zaten Eva Green'in de içindeki canavarı bir oyuncu olarak da serbest bıraktığını o ...bölüm dahil olmak üzere görüyoruz. Sanırım zaten bir korku ödüllerinde bir yerde aday gösterilmiş. Çünkü performansı gerçekten göz dolduruyor. Tek başına oynuyordu ya. Yani zaten bir dizinin bir bölümü zaten onun etrafında geçiyordu ama... ...bir 20 dakikasını falan dizinin, 50 dakikalık dizinin 20 dakikasını tek başına oynuyordu mesela. Evet. o bölüme gelene kadar. Ben şeyde duracağım birazcık. Şimdi League of the Extra Ordinary Gentlemen mesela iyi bir derlemeydi. İnsanların hep merak ettiği hani Bruce Lee mi döver Chuck Norris mi gibi komik Hı. şeyler vardır ya. Burada da öyle aslında korkunun yaratıkları. Ya da 1800'lerin sonunda kültüre mal olmuş, halka mal olmuş kahramanlar, roman kahramanlarının bir araya gelmesi üzerine konuşuluyordu. Pardon orada araya gireceğim. Bruce Lee her seferinde döver ayrıca filmde de dövüyor. İzleyenler, izlemeyenler, şey sen izlemeyen değilsin de evet. hatırlatsın izlemeyenleri. Her seferinde döver. Merak etmeyin. Buyurun. Öldükten Bak. sonra badem gözlü olmuş olabilir o ya. O karışık işler onlar. Hemen Roma, Roma'daki sahneye dövüş sahnelerini tavsiye ederim. Yani Çok Güzel dövüyor demiyor. çakı. Göğsünün, <gülüyor> Çok Göğsünün kıllarını kopara kopara <gülüyor> dövüyor. İyi oluyor çakı. Neyse. Şimdi e, bu artık halka mal olmuş. Popüler kültürde herkesin bir şekilde bildiği karakterler, canavarlar, e, maceracılar, bu, buradaki karakterler, kahramanlar. Şimdi Sir Malcolm'ı yani direkt olarak bir kitapta bulamıyoruz ama ya da işte ne bileyim diğerleri kadar bilindik bir kitapta bulamıyoruz ama mesela Ryder Haggart'ın meşhur Sultan Süleyman'ın hazineleri olarak geçen Hazret Süleyman'ın hazineleri e, serisindeki Alan Quatermain karakteri olarak düşünüyorum. Tam bir subay, gentleman, avcı, 1800'lerin beyefendisi, Kaşiftar Kulübü'nün şeyi falan ama işte onu da Mina'nın Babası yapmak. Çünkü Miran'ın babasından Dracula'da bahsedilmiyordu. Sir Malcolm'la ilgili bir de gerçek hayat benzetmesi var bence. O da Richard Burton. Sir Richard Burton. Kendisi aynı şekilde Nil'in kaynağını bulmaya çalışan Kaşifler Kulübü'nün gerçekten üyesi. O İngiltere'deki pek çok sunumu yapan, pek çok kaynağı gerçekten bulan bu bulma yolunda ilerleyip çok şey kaybeden, çok benzer bir karakter. Aslan avcısı ve de Aynı zamanda tabii bir dil bilimci bu gezginliğinin sonucunda Kamasutra dahil olmak üzere pek çok Hindu tarihi metni, antik metni e, İngilizce'ye çeviriyor. E, ama Kamasutra dışında e, çevirdiklerini maalesef yaşlılığında e, masasının başında çalışırken e, öldüğü için eşi şöyle bir göz atıyor bu adam neler çevirmiş diye. Bunların çok ahlaksız olduğuna kendi kendine karar verip on binlerce sayfayı şömineye atıp Kimse gelmeden yakıyor ve büyük ihtimalle onlarca belki yüzlerce yıl gecikiyor bu çevirilerin gün yüzüne çıkması. Evet. Böyle de bir adam var yani yaşamış. Diyeyim. Başka bir karakter var ortaya çıkan. Dizinin dördüncü bölümde ortaya çıkıyor. O da Van Helsing. Kan bilimci olarak çıkıyor ortaya. Yani hemen hemen tabii ki tasavvur ettiğimiz bir tipleme ama çok enteresan bir şekilde yani büyük spoiler vereceğim çok yazık bir şekilde ölüyor. Yani hiç beklemezsiniz böyle bir şey. Yani bize dalga mı geçilmiş? Ben bir an onu düşündüm açıkçası. Ben orada Game of Thrones etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Hem diziye hizmet etmeyecek gibi yan karakter niyetine bir şekilde dahil edilen karakterler bir şekilde ortadan kaldırılıyor hem de bunların ortadan kaldırılma sahneleri yüksek tutularak insanlara bir yüksek bir twist veriliyor. Van Helsing'in ölümünü de direkt olarak görüyoruz. Kafasını çeviriyordu galiba değil mi onun? Boynu kırıyordu. kırıyordu. Evet, yani Baya büyük bir twist. Yalnız bu biraz savrukluk gibi geliyor bana. Sanki projenin başında böyle karar verilmemiş. Helsing'i de koyarız dermiş. Daha sonra performansından memnun olunmamış. Ve e, ortadan kaldırılmış gibi duruyor. E, bu nedenle de sanki başı sonu planlanmamış. Kendi başına böyle her hafta değerlendirilip ona göre insanların ne hoşuna gittiyse ona göre bir daha şekillendirmek gibi görüyorum ben. Bunu aynısını Vanessa'da da görüyoruz. Çünkü Vanessa'nın bir karşılığı yok direkt olarak kitaplarda yine. Vanessa orada bir toplam, kolektif bir Hı -hı. canavar ya da karakter. Aynı zamanda cadıları görüyoruz. Aynı zamanda musallat olunmuş bir genç kızı görüyoruz. Büyük acılar çeken, işte akıl hastanelerine yatırılan şu bu. Vampirler, Vampirler birebir ilişkisi yine var. Şeytan, birebir ilişkisi. Lucy zaten. Yani bir yanı Lucy, bir yanı Macbeth'in o şeyleri. Bu şekilde bir şey var, karmaşası var. Bir de benim canımı sıkan, şimdi canımı sıkan değil de ilk izlediğimde ilk gözüme batan ve eleştirdiğim şey şuydu ilk sezonu izlerken. Şimdi diğerlerinin altyapısı var ya. Yani Malcolm gerçekten Alan Quartermaine'den getirtebiliyorsunuz. Bir maceracı, bir avcı, gözünü budaktan sakınmıyor. Chandler'ın da bir kurt adam ya da Wendigo altyapısı var. Frankenstein zaten Frankeşten, Frankeşten. romanı var arkasında. Evet, iyi de iyi de bir karakter olmuş. Onu da söylemiştim. Şimdi diğerlerini pekiştirmek namına Vanessa'ya birazcık kendi başına bir bölüm çekildi mesela. Vanessa'nın anlatılması gerekiyor. Diğerlerini insanlar okudular. Popüler kültürde biliyor herkes de bunu. Ve ama bir yerden sonra da bu iş birazcık Vanessa'nın üzerine kaldı ya da Vanessa diğerlerinden çok mu rol çaldı gibi bir his oluştu bende. Evet yani onu ben de hissettim ee, sanki planlı. Olmama meselesinde de o duyguyu net veriyor gerçekten. Hani reytinge göre şerbet veriliyor gibi geliyor bana. Bir anda Vanessa Ives aldı götürdü bir yerden sonra dediğin gibi kendi başına bölüm çekildi. Vanessa'nın çok kısa kalmasına rağmen dizinin içinde ölmeden az önce Doktor Frankenstein'a Penny Dreadful'ları gösteriyor hatırlarsanız ve gerçekten belki bu 6. bölüm filan öyle bir yerde 1. sezonda İlk defa vampir adı oraya kadar yani vampir kovalayıp vampir öldürmelerine rağmen vampirin adı geçmiyor. Vampirin adı geçtiğinde de zaten vampirin adından kimse haberdar değil Van Helsing dışında. Ve Vampire Warnie'nin bir bölümünü Doktor Frankenstein'e gösterirken Almanca bir alıntı yapıyor. Gerisi hikayeyi takip eden e, arkadaşlar bu, bunu hatırlayabilirler. For the dead travel fast. Çünkü ölüm hızlı hareket eder. Tabi Almanca söylüyor. Ben Almancasını söyleyemeyeceğim. Bizim Doğaüstü Korku makalesini Lovecraft'ın konuşurken onun incelediği şiirlerden biri. Gottfried August Burger'ın Lenore şiiri 1774. Bu şiirden yapıyor bu alıntıyı. O söz savaştaki... Sevgilisini beklerken sıkılan, Tanrı'ya lanet eden ve sonra bir gece atla sevgilisi gelip onu alıp bir yerlere götürüyordu şiirde. Sonra aslında at çok hızlı gitmeye başlıyordu ve atı sürenin sevgilisi değil e, ölüm olduğunu fark ediyordu ve ölüm bunu söylüyordu. Ve bu alıntı da bir yandan çok yine parçalı. Dracula'nın ilk bölümünde e, Jonathan Harker da bu alıntıyı yapmıştır ama işte alıntı... Şiirden gelmiştir. Doğru. Yani orijinal kökeni orası olabilir ama ben dizide Drakula'da gönderme yaptıklarını düşünüyorum. Van Helsing'in ağzından birebir Drakula'dan bir alıntı gibi. Tabi mutlaka. <gülüyor> ama kökeni biz Drakula'dan o biz... kısmı konuşmamıştık. Evet, ben evet. gerisi hikayecilere alıntı yaparak kendimizi de işin içine kattım. Sembene'ye gelelim. Sembene orada gene Vanessa gibi kolektif bir toplama bir karakter gibi geliyor bana. Sembene bir defa... Oriental ve oraya seyahat etmiş kişiye bir şekilde sadakat bağı oluşmuş bir doğulu ya da bir dış dünyalı gözüyle bakılıyor. Semenin kökenini e, Moby Dick'teki Koye Koye ile Napolyon'un meşhur Rüstem Rıza adındaki Memlük bodyguardından tutuyorum ben bir araya getiriyorum. Yüzündeki dövmeler o Maori dövmeleri birazcık daha 50 yapımı olan 50-60 mıydı hatırlar mısın? 50'ler ders, 50'ler yani. nedir filmdeki kabartma dövmeler gibi görünüyor ama bir yandan da bodyguard olması mal olma yani bir yoldaş olmasının yanı sıra onun direkt koruması olması o baya Napolyon'un e, muhafızı Rüstem Rıza'nın karakterlerin bu şekilde bir şeyleri var e, altyapıları var ben öyle düşünüyorum en azından bu önemli bir şey çünkü e, hikayenin geçtiği zamana karşı bir şeyiniz algınız pekişiyor. O dönemin insanları, o dönemin anlayışı sadece elbiseyle bir kostümlü drama yaratmıyorlar. Aslında bir huy da veriyorlar. Modern bir eser, modern dille sahip bir eser olmasının yanında da böyle hoşlukları, güzellikleri var. Evet, dizinin en önemli elementlerinden bir tanesi de Grand Gignol. Dizinin başından sonuna kadar Grand Gignol'u görebiliyoruz. Hatta bu tiyatronun nasıl işlediğini de görüyoruz. Oynanan ...oyunlara şahit oluyoruz. Bu açıdan benim çok hoşuma gitti. Ee, tabii dizinin birinci sezon sonunda da aslında ne kadar önemli bir element olduğunu görüyoruz. Son, en sonunda zaten e, ikinci avlamaya çalıştıkları yaratığın da yuvasının... ...kaçtığı yuvasının orası olduğunu öğreniyorlar. Ve sezon finali de Grand Gignolde. Atıfların sonu gelmiyor. Benim tabii çok hoşuma gidiyor o yüzden... Belki de zaten pek çok insanın en çok hoşuna giden kısım bu. Bu kadar karakter bolluğu ve aynı zamanda atıf bolluğu. Düşünsenize bir tiyatro sahnesinde bitiyor sezon ve tiyatro sahnesinde antik Yunan trajedisi oynanıyor aslında. Bir baba bir, kızını, bir kızın yerine esas kızının yerine şimdi yanındaki kızı seçiyor gibi. Böyle çok dramatik bir sahne bir gerçekten kelimenin tam anlamıyla tiyatro sahne, sahnesinde oynanıyor. Ama işte birazcık John Logan'ın, e, senarist ve yazarın e, kendi hayal halimdeki şey olmuş. Bu, uç nokta bir iş bulmuş. Onu da birleştireyim, bunu da birleştireyim falan. Buna da gönderme, buna da gönderme. Bir yerden sonra birazcık yorabilir. O nedenle de zaten ritmi değiştiriyorlar galiba. Çünkü bu bir yerde savrukluk yaratıyor. Her tarafa referanslar, göndermeler vesaireler yaparken bir e, tutturamıyorsunuz. Yani bir akışta vesaire de. Bir çarpılmalar başlıyor benim gözümde. Ama Grant Guignol'ü anlatmadan geçmemiş olmaları da büyük bir şey. Önemli bir değer çünkü. Kaliban da Guignol'de çalışıyor zaten. Öyle bir şeyde. Yani Grant Guignol derken biz oradaki Fransa'daki tiyatro sahnesinden bahsetmiyoruz bu arada. Oradaki tiyatro akımından bahsediyoruz. İngiltere versiyonunda da Kaliban öyle bir yerde. Hatta ışıkçı değil de setin arkasında setçi. düzenin. Setçi olarak çalışıyor. Böyle güzel göndermeleri var. Bir yandan da şöyle iyi korku bugün günümüzde birazcık oyuncak haline gelmişti. Yani bu artık istismar falan değildi. Böyle young adult, teen adult haline gelmişti. Slasher filmlerin elinden tam kurtulamamıştı. Hem gotik hem karanlık romantik hem de eski eserlere bir saygı duruşu niyetini. Böyle bir şey yapılması hoş. Ve televizyonda böyle bir eserin olması bir yaygınlığı da gösteriyor. Keyifle izleyeceğiniz sahneler olur. Yani dönemi hani anlatıyor onu yansıtmak için pek çok şey kullanıyor diyorsun ya mesela en çarpıcılarından bir tanesi Vanessa etki altındayken bir şey söylüyor. Diyor ki bu dönemde diyor ölü kadınların fotoğrafları diyor çok popüler diyor insanlar diyor ölü kadınlara diyor makyaj yapıyor onları dramatik bir şekilde pozlandırıp diyor fotoğraflarını çekip diyor satıyor diyor ve bu diyor toplum arasında çok rağbet gören bir şey Evet. E, diyor. Şimdi buna baktığın zaman aslında hem Penny Dreadfulları hmm. hem dönemin e, yansıttığı yani hem ahlak arasından sızan e, ahlaksızlık safrasını evet. da evet. çok iyi yansıtmış oluyor. Evet evet. İyi çalışmış e, görevine ya da şeyine hikayesine diye düşünüyorum ben de. İyi de bir korku şeyi eseri. Bu haftalık Penny Dreadful dizisi üzerinden yoğun olarak geçtik ama. Bu üçüncü defa diyorum galiba. Penny Dreadful tek başına bir bölümü hak ediyor. Bir sürü öykünün kökeni. Video dükkanlarına kadar geliyor bu iş. O kadar söyleyelim yani. Evet senin hissettiğin, galibin hissettiği bu devamsızlık da aslında ben de %100 planlı olduğunu düşünmesem de biraz planlı olabileceğini de hissediyorum. Çünkü bu tümüyle bahsettiğimiz birbirinden bağımsız bir şekilde çıkan bu yayınların bir yansıması sonuçta elimizdeki bu dizi. Ve o, onu da yansıtıyor yani her bölüm tam da bittiği noktadan tam da bittiği şekilde birbirini takip etmiyor. Bir şeyler unutuluyormuş gibi görünüyor ki yani bir bölümden bir bölüme bir şeylerin unutulması mümkün değildir bu piyasada. O yüzden burada mutlaka bir planlı hareket var ama bir yandan da Vanessa Ives karakteri öne çıkması gerekiyor. Hem de az tanınıyor hem de gelin aktör de kendini açtı iyi oynamaya başladı deyip reyting canavarına mağlup bir yandan mağlup düşüp Dizi değişimlere uğruyor. Bu değişimleri ben beğendim. Atıfların bol olması sonuçta o açıklıklar bir sürü açık uç bırakıyor. Hepsinin bağlanmasını açıkça bu gidişattan beklemiyorum. Ama gittiği yer keyifli. Kendi kendiyle de bir yandan eğleniyor. Yaptığı atıfları işte çok rahat sağa sola savuruyor. Çok da önemsemiyor. Kendini çok önemsemezken çok kaliteli bir iş çıkararak sinema kalitesinde çekimlerle başarılı kamera hareketleri Başarılı objektif kullanımıyla, çok dar alanlarda karakterleri çekip, çok dar netlik alanlarıyla bir yandan seyirci hiç fark etmeden seyirciyi ve aktörleri böyle çok dar alanlara sıkıştırıyor. Bunu sadece objektif kullanımıyla yapıyor gibi çok teknik, çok başarılı hareketlerin de olduğu tam seyirlik bir dizi. Herkese tavsiye ediyoruz. ilerki bölümlerde çok daha derin. Bu yayınları ve bizlere olan etkilerini de konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz.